Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Kitab-ı Zebaih. Zebaih, zebihenin çoğuluğu. Zebih'a mezbuh'a demek. Kesilen, boğazlanan hayvan. Buna zibih de diyoruz. وَفَذَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Hz. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i yatırıyor, boğazlayacak. İşte Cenab-ı Hak ona göksen bir koç gönderiyor. Wafedainahu bi zibhin. Orada boğazlanan o hayvan yerine şelabahak zibhi kullanıyor. O halde zebihade diyebiliriz. Zibih de diyebiliriz. Aynı anlamda. Peki zeb olursa o maslar olur. Boğazlamak yani hayvanı kesmek, boğazlamak olarak anlıyoruz. Peki şimdi bu zebih iki türlü olur. Bir ihtiyari olanı var, bir de ızdırari olanı var ihtiyari olan yani usulü belli esası belli nereden keseceksiniz neyle keseceksiniz kesiyorsunuz ve bu hayvan kanı akınca akıtılınca helal oluyor yiyebilirsiniz bir de ızdırari olan var yani öküz kaçtı şimdi keseceksiniz kurban bayramında şehirde kaçtı yakalama imkanınız yok veya sahrada kaçtı, deve kaçtı, yakalayamıyorsunuz. Şimdi iğne vuruyorlar, o halde yakalıyorlar da e, bu hayvanı böyle e, bir şey atıp bir yerinden yaralayıp o halde öldürseniz siz koşana kadar başını kesmeden ölse bu hayvan yani böyle yaralayıp kesip de e, uzaktan, boğazından kesemediniz. Helal olur mu? Olur. Bunlara ne diyoruz? Izdırari kesim diyoruz veya hayvan kuyuya düştü veya tavuk ağaca asıldı kaldı gidene kadar ölecek e, kesmeniz gerekiyordu başını e, yetişemiyorsunuz dolayısıyla neresinden neyi koparıp da kanını akıtıp öldürebiliyorsanız onu yaralayıp da e, bu da e, ızdırari zebih oluyor bu şekilde de hayvan helal olur ama kendiliğinden yuvarlandı düştü öldü ise bu hayvan helal olmaz Meyte olmuştur. Artık bunu yiyemezsiniz. Efendim şimdi tabi burada da şunu mutala ediyoruz. Yani İslam şeriat hayatın bütün şubelerini tayin ve tespit ediyor. Nasıl et yiyeceksiniz? Hangi hayvanları yiyeceksiniz? Hangilerini yemekse haramdı ve o hayvanları nasıl keserseniz, kimin adını telaffuz ederek boğazlarsanız o şekilde o hayvanlar size olur bütün bunları İslam tayin ediyor. Ee, peki kasap dükkanlarında şimdi Avrupa Birliği'nin uyum yasası deniyor. Orada bir takım esaslar var. Onları koyuyorlar oraya veya e, veterinerler ona göre denetliyorlar. Allah'ın izniyle inşallah bir gün gelir mecliste İslam'a uyum yasaları düzenlenir. O uyum yasaları içerisine bu sığırlar, koyunlar, keçiler, develer İslam'a nasıl uygun olur, nasıl keserseniz bunlar helal olur diye İslam'a uyum yasalarında bu parlamentolardan Müslümanlar bir gün gelir çıkarlar inşallah. Ama siz bunları göstereceksiniz. Toplumun böyle bir talebi olacak kardeşim. İslam baskıyla gelmez. Yani bir ihtilal gibi yukarıdan aşağıya gelip her tarafı yakıp yıkan bir sel değildir. İslam inklaptır. Yani böyle yüreğe düşer, o yürekleri kemale taşır. Orada bir oluş, eriş, o kendiliğinden olur. Yani siz insanlara anlatırsınız. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya sabaha buyuruyor ya, işte böyle ikaz edersiniz, onlar da sizin ikazlarınıza kulak verirler. Yani bir ordu saldırısından, şeytanın saldırısının daha önemli olduğunu onundan onun saldırılarından kendilerini korumak için daha hassas davranmaları gerektiğini işte o saldırılarının kendileriyle şeriat arasındaki İslam arasındaki bütün irtibatları kopardığını bu millet anlasa o zaman bunları talep edecek. İslam'dan mahrum kalınca nelerden mahrum olduğunu millet anlamış olsa Avrupa Birliği'ne uyum yasaları değil Allah'ın kitabına Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyum yasalarını isteyecekler. Yani bizzat ona uyacaklar. Sadece İslam, yalnız İslam diyecekler. Bir yeniden İslam var, bir de yeni İslam var. Yeni İslam, oryantalizmin koordinatlarının belirlediği batıya mahkum olan bir İslam ama yeniden İslam, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı olan onun getirdiği dinin adı. Peki yani İslam hayatın bütün şubelerinde var ama maalesef hala biz İslam'ı nasıl yaşıyoruz? İşte 80-90 yıl önce iman, ibadet, ahlak dediler. Oraya dine hapsettiler. Hala biz oradayız. Onun dışına çıkamadık. Okullarda size böyle okutuyorlar. İman, ibadet, ahlak diyorlar. Sonra kalkıyor buradan birisi. işte batıya gidiyor. Özellikle 100 yıl önce bu kırılmalar daha derin yaşandı, daha derin hissedildi. Hindistan'da, Mısırda, yani İslamı sadece iman, ibadet, ahlak dini olarak gösterdiler. Onun hukuk boyutu uluslararası hukuk, Kitabul Cihad neden bahseder? Uluslararası hukuktan bahseder. Yani Kitabu Siyer uluslararası hukuktur. Ee, İmam Muhammed Rahmetullahi Aleyh'in kaleme aldığı Esiyer-ül-Sagir, es ül es kebir var altı kitaptan. Bir tanesiydi bu. Yani iki tane oluyor tabi. Esiyer-ül-Sagir, es ül es kebir deyince peki bunlar Esiyer-ül-Kebir es yazınca bir Hristiyan, hakim alıyor eline, bakıyor hayran kalıyor. Diyor ki ''İnkâne kitâbu Muhammedikumul asgar Ekber. Eğer küçük Muhammedinizin kitabı bu kadar muazzam ve muhteşemse büyük Muhammed, Ali, Selatü ve Selama gelen Kur'an hakim nasıl olur diyor adam Müslüman oluyor. Uluslararası hukukun esaslarını ilk olarak Roma değil kim belirledi? Müslümanlar belirledi. Yani şimdi biz tabii bütün bunlardan mahrum bir halde eğer tahsilimizi yaparsak şimdi ilahiyat fakültesinde ne okuyoruz kardeşim eski Yunan felsefesi sonra patristik felsefe ortaçağ felsefesi yakın dönem felsefesi aydınlanma vesaire bugüne geliyorsun peki İslam bu kadar okuyor mu bu adam fıkın bütün bablarını görüyor musunuz yani fıkın bütün konularını en azından bir metin kitabında peki Allah'ın kitabını Kur'an-ı Hakimi baştan sona ne kadar okuyoruz ya, bu adam Türkiye'de bu memlekette İslami ilimler noktasında en üst merci neresi yani zahirde baktığınız zaman zahirde söylüyorum ilahiyat fakültesi peki bu kardeşimiz ilahiyat fakültesine geliyor e, buradan mezun oluyor Kur'an-ı Kerim'den kaç cüz okuyor tefsir olarak bir cüz okuyor mu Otuzda birini okumuyor. Peki ne okuyorsun ya? Ne okutuyorsun buna kardeşim sen? Bu adam kime göre konuşuyor? Yani bunları söylediğin zaman diyorlar ki sen felsefeye karşı mısınız? Ya da sizler, e biz felsefeye karşı değiliz. Ama İslam gündüz, felsefe gece. Gündüzün kıymetini müdrik olsun diye geceyi görsünler, geceyi bilsinler. Nasıl gündüz geceye muhtaç, o halde felsefeyi İslam'ı anlayabilmek için okusunlar Yani İslam'ın onlara Ne büyük nimetler getirdiğine Müdürk olsun diye okusunlar Belki muhakemelerine de bu noktada Katkıda bulunur Ama sen buna İslam'ı öğretmiyorsun ki Mukayese yapsın Yani bir cüz Kur'an-ı Kerim'den okuyan adam işte ne olur Böyle birkaç tane mealciye mahkum olur Böyle birkaç tane adam çıkar Peygamber aleyhissalatu vesselamla savaşı Sonra da Müslüman onların ardına Arkasından koşar yani bunları birileri hala kasıtlı yapıyorlar. Neden? E Buhari bilse, Müslim bilse, Razi bilse, onları okumuş olsa bu yalanlara, bu yanlışlara ilahiyat talebesi kalır mı kardeşim? Kalmaz. Yani ez cümle ulemamız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şeriflerini, Kur'an-ı Hakimi hayatın bütün sorunlarını çözecek bir nazarla okudular. O nazarla okudular ve fıkhın bu baplarını beyan ettiler. Hayatın hangi şubesi aklınıza geliyorsa onunla alakalı fıkıh kitaplarında ya bir kitap bulursunuz, ya bir bab bulursunuz, ya bir fasıl bulursunuz. Ama mutlaka ona bir bölüm açmışlardır. Ve bunları hukuk sistemleri şöyle müretteb hale gelmeden çok önce Ebu Hanifeler, İmam Malikler, İmam Şafiler yaptılar. Ve 12 asır bu ümmet işte bu şeriatla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an Hakimin talimatlarıyla idare edildi. Onlardan bir tanesini şimdi göreceğiz. Hayvanı nasıl keseceksin? Kasab. Oradaki o etin kesilmesinden senin sofrana gelmesine kadar, hayvanın şeklinden onun karada havada denizde olmasına kadar bütün usullerin esaslarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam genel hatlarıyla tayin etti. Yani daha çekilen bir din yok ama öyle yaptılar. İman, ibadet, ahlak sonra Mısır'dan, Hindistan'dan kalktı gitti adam doktora yapmaya Paris'e, Londra'ya baktı ki hukuk onlarda, e, demokrasi onlarda, o yalan onlarda, şu yalan bunlarda. E, peki ne oldu? Hayran kaldı oraya. İslam ve demokrasi dedi. İslam da kardeşim, İslam başka bir anlayışa, düşünceye ihtiyacı yok. İslam'ı başka bir yalanla yan yana zikretme. ha Bunlardan belli zaman istifade edebilirsin. Sadece İslam'da, yalnız İslam'da ama İslam'ı bilmiyor ki, İslam'ın devlet yönetim tarzı şekli ilahiyat fakültesini okuyor musun kardeşim? Yok. Esen sen okumuyorsan kim bilecek bunu? Dolayısıyla neden okutmuyorlar? Bu toplumun böyle bir talebi olmasın diye. Yani bizi, bu ümmeti nelerden ve niçin mahrum bıraktılar? Hala programlarımız müstemleke programıdır, müstemleke o gerici dedikleri, klasik dedikleri, çağın sorununu çözemez dedikleri, işte bu fıkıh kitabının içinde İslam devleti nasıl kurulur, nasıl ayakta kalır, nasıl yönetilir, onun esasları var. Ama ben okumuyorsam, sen okumuyorsam, sen okumuyorsan, bunları güncellemiyorsan, yani bugüne taşımıyorsan güncelleyeceksin. Yani şöyle fıkıh şu değil kardeşim, oku, metin tercüme et. Böyle şey olmaz. Hadi ibare yani şöyle yapabiliriz şimdi, bunun ibarelerinde zaman zaman problemler oluyor. Hadi ibarede şöyle bir işgal var, bunu tavsiye edelim. Derdimiz bu mu ya? Derdimiz şu mesaili bugünkü sokağa, bugünkü eve, bugünkü cemiyete nasıl taşımak. Ama medresenin o noktada aziyeti olunca onu talebe nezdinde nasıl gidermeye çalışıyor bazen. Hadi diyor ibare üzerine bir Oynama yapalım diyor. İşte şöyle yaparsak, şöyle mana, böyle yaparsak, ya Kur'an-ı Kerim'de onu yap kardeşim. Orada bir icaz var, hadis şerifte yap. Ama bu Kur'an-ı ki, burada İmam Mevzili mesele anlatıyor. Sen bunun meselesini anla. Ee, sonra eğer ciddi anlamda birikimin varsa bunu şerh et. Evet, kitab zebai والذكاته اختياريه و يذبح في الحلق واللبة Efendim zekat yani boğazlama ihtiyariyetun sonra bir de ne gelecek wa idrariyetun bir ihtiyari olur bir de izrarı olur ihtiyariyetun yani siz hayvanı yatırdınız boğazlıyorsunuz wa yadhbu fi'l halqi ve'l lebbe O nedir Halten ve lebbeden boğazlamak Hal boğazdır lebbe ise nedir A'la sadrı, şu sadrın üst tarafı, oradan kesmek. hadis şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, orada sizin şerhte var. اَذَّكَاتُ مَا بَيْنَ الْلَبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ وَاللَّحْيَيْنِ nedir? Çene. Yani e, boğazlamak nerededir? E, i̇şte bu ile yani sadrın üst tarafıyla e, bu iki çene kemiği, arasındadır yani bu ikisinin arasında beyne lebbeti ve lahiyini çeneyle e, bu göğüsün bittiği yerden e, o ikisinin arasında burayla bura arasındadır diyoruz. Boğaz yani boğazdan keseceksiniz. Peki şimdi bu ihtiyari kesim yatarsınız keskin bir bıçak vardır bıçakla bu şekilde Bismillahi Allahu Ekber diyerek Müslüman hayvanı boğazlar. Tabi demi mesfuhası akan kanı varsa, balıksa böyle değil. Yani balıkta boğazlamıyorsunuz. Aldığınız zaman kendiliğinde o halde ölüyor e, ve helal oluyor size. Peki onun için denizde balığı mesela mecusi avlamış olsa, getirse, balık satsa alıp yiyebilir misiniz? Alıp yiyebilirsiniz. Neden? Çünkü onlarda boğazlama şart olmadığından mecusi, kafir vesaire yakalamış olsa bile onların yakaladığı balıkları da parasını ödeyip alıp yiyebilirsiniz. Bu neden bahsediyoruz Demi Messu olan koyun gibi sığır gibi e, efendim deve gibi e, akan kanı olan hayvanlardan bahsediyoruz Bunları Müslümanlar kesecek ya da bulamadıysanız o zaman ehli kitapta kesebilir yetun İzdirari olur, artık hayvan kaçtı gitti. Yani bayram günü öküz yakalayamıyorsunuz. Artık orada bir türlü, yani bir yerinden mesela hayvan düştü kuyuya, çıkaramıyorsunuz oradan. Ölüyor, son nefesleri ayağını kessiniz. O halde ölecek hayvan, kanını akıtmış olacaksınız. O zaman ayağından onu kesersiniz. Ki meyte olmadan, kendiliğinden ölüp de murdar olmadan onu kurtarırsınız. ızdırarı kesin bu. Peki koyun şehir içinde kaç katsa, koyun katsa e, o koyunu ızdırarı olarak kesebilir misiniz? Yani herhangi bir yerinden kesemezsiniz. Kuyuya düşse kesemezsiniz. Neden? Çünkü küçüktür. Çekip alabilirsiniz onu. Koyundur. İnsana deve gibi böyle saldırmaz kaçtığı zaman. Öküz gibi böyle vurup adamın gözünü çıkarmaz. Koyundur netice itibariyle. Yakalayabilirsiniz. Hani yakalayamadığınız bir hayvansa, o zaman orada ızdırarı kesim devreye giriyor. Peki, wahi al-jurhu fi ayyi mawdyan ittafaqa. Yani o ızdırarı kesim nedir? el jurhu İşte onu yaralamaktır. Herhangi bir yeri nefi ayyi mawdyan ittafaqa. Yani nereden olursa olsun onu bir yerden yaralıyorsunuz. İşte kuyuya düştü ayağından kesiyorsunuz. Kestiniz kanın aktı o halde öldüyse o hayvan helal olur. Peki şimdi bu ızdırarı kesim ve ihtiyarı kesimde şart nedir? İkisinde de ne diyeceksiniz? Bismillahi rahim diyeceksiniz veya Bismillahi Allahu Ekber diyeceksiniz. o şartu huma ettesmiyetu Bismillah demektir Allah'ın adıyla kesmektir. وَكَوْنُ الذَّابِحِ مُسْلِمًا اَوْ كِتَابِيًّ Bir, tesmiye, Bismillahirrahmanirrahim demek. Sonra, وَكَوْنُ الذَّابِحِ مُسْلِمًا اَوْ كِتَابِيًّ O hayvanı boğazlayanın Müslüman ya da kitabı olması, ehli kitaptan olması gerekir. Peki şimdi Besmele, Hanefi mezhebine göre Adam kasten besmeleyi terk etmiş olsa, kasten terk etse ne olur? O hayvan yenmez, yenmez. Yani İmam Şafi'ye göre kasten bile terk etse yine o hayvan yenir. Peki delillerimiz nedir? Şimdi orada şerhe bakın. As Suresi'nin 36. ayet kelimesi. فَذْكُرُسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا Şimdi فَذْكُرُسْمَ yani اللّٰهِ O hayvanlar üzerinde Allah'ın adını zikredin. Ne zaman anda nahriha ev zebhiha onları boğazlarken, nahrederken, keserken yani Bismillahirrahmanirrahim o zaman deyin. Peki kasten terk edersek yenmiyor diyor Ebu Hanife. Neden yenmiyor? Delilimiz ne? İşte orada ayet-i kerime var. En'am suresinin 121. ayet-i kerimesi: "Vala ta'kulû mimma lem yuzker ismullâhi aleyh." Yani وَلَا تَيْكُلُوا yemeyin مِمَّا lem يُذْكَ رِسْمُ اللّٰهِ Allah'ın adının anılmadığı, anılmadan kesilen o hayvanları yemeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu ayet i kerimeden hareketle biz diyoruz ki, eğer bir hayvan boğazlanırken Bismillahü Allah'u demediyse o hayvan yenmez. Şimdi kasap buldun getirdin de o değil de sen Bismillahirrahmanirrahim desen olur mu? Olmaz kim kesiyorsa kim boğazlıyorsa bizzat o bismillahirrahmanirrahim diyecek kardeşim peki şimdi bu kitabı olursa el kitaptan olursa yenir İmam Sarasi rahmetullahi aleyh şemsul ey imme, İmam Sarasi mevsud değil mi? kitabın adı nerede yazıyor? sarayın zindanında kuyuya atmışlar onu yukarıda talebeleri var Aşağıdan söylüyor, onlar da yukarıda yazıyorlar. Tefsir kitabı kuyuda yazılır, zindanda yazılır. Seyyid Kutub'un yazdığı gibi. Peki, hadis kitabını, Buhari'yi şerh edebilirsiniz zindanda. Ama bir fıkıh kitabı zindanda, kuyuda, yalnızda eser yokken yazılmaz. Neden? Çünkü her konu, her konuyla alakalı ayet kelimeyi getireceksiniz. Hadis-i şerifi getireceksiniz. Sonra her konuda, hemen her konuda İmam Şafii'nin mezhebiyle mukayese var. Şafii mezhebi bu konuda ne diyor? Onları getireceksiniz. Bütün bunlar da sizin hafızanızda olacak işte. Yani bunlar sıradan adam değiller. Allah Teala bu ümmet, bu ümmetin evlatları Roma hukukuna, kilise hukukuna kaymasın diye şeratın böyle esasların her asırda tayin edecek büyük adamlar gönderdi. Yani şimdi Serasi çapında bir fakihimiz olsaydı bizim böyle kırılmalar, savrulmalar olmayacaklardı. Onlar yani sorun değil diyeceklerdi. Kuyular, zindanlar zaten dünya sürgün yeri diyeceklerdi. Bizim vazifemiz hakkı söylemek, hakka davet etmek. Zindanlar, sürgünler, kuyular... Onlar bize medreseyi Yusufiye diyeceklerdi. E i̇şte böyle bir savrulmanın içindeyiz, gidiyoruz. Yani e, şimdi Avrupa Birliği'ne uyum yasaları var da asıl bu e, ulema'da olursa tehlikeli ulema'da da bu uyum yasaları var. Özellikle Karadavi'de o çok. Asıl Karadavi'de, Karadavi değil de Karadavi. Onun fıkıh-ı Hatta böyle neredeyse her meseleyi tecviz ediyor. El-Helal ve Haram diye kitabı var. O kitap çıkınca Suriye uleması demiş ki bu El-Helal ve Haram değil El-Helal ve Helal'dır bu. Helal, her şey helal yani. Neredeyse helal ve haramdan bahsetmiyor da her şey helal. Yani böyle bir dünyaya gidiyoruz. Her şey helal. Adam bakmıyor Fıgı kitabına, yani Karadağ bir alim de ben onun ilmi olarak eleştirmiyorum ama bakış açısı itibariyle bunları söylüyorum. Yoksa ilmi derinliği ve ihlası da iyi bir adama benziyor. Yani muhlis bir adam, en azından mücahit yani bir ihvan geleneği var, küfre karşı bir istikamet hali var ama fetvada çok mütesahil ki böyle fetva olmaz yani o fetvaları kabul etmeyiz edemeyiz ilmi açıdan ilmi usuller esaslar itibarıyla peki efendim inşallah Allah Teala sizleri İmam sarahsillere halef yapar belki biz olamayız da yani biz zaten olmayız bizde bir şey olmaz obahta söylemiyorum da ama şu olacak yani birden Ebu Suud gelmiyor işte. Ebu Suud'a gelene kadar Osmanlı'da ne var? Bir iki yüz sene geride var. O kadar zaman sonra geliyor Ebu Suud Hazretleri. Efendim siz de şimdi eğer biz bu medreselerin inkirazından sonra dini tenkit fakültelerinin açılmasından sonra medrese kapatıldı. E, İslam'ı nasıl e, öğrenci tenkit eder? O, öyle bir program hazırladılar. Ve bu programa göre de okutuyorlar. E biz de o programa göre okuduk, öyle okuduk. Şimdi Üstad diyor ki, buz dağları eridiği zaman ortalığı böyle bir çamur kapla. Siz de o çamurun içine taşlar koyarsınız. Arkadan gelenler o taşa basarlar, selametli bir yere ulaşırlar. Şimdi bizler bu çamurun içinde eğer böyle bizden sonraki nesillerin basıp da geçebileceği birkaç taş olabilirse, yani buradaki yolu döşeyebilirsek arkadan gelenler inşallah... Yani burayı açacaksınız Medresenin yolunu açacaksınız Diyeceksiniz ki Bu iş bu haliyle gördüğünüz şekliyle değil Bu medrese değil Bu medreseyi anlatamaz diyeceksiniz Medrese metin tercüme yeri değil kardeşim diyeceksiniz Hayat yoksa medrese yok Yani siz Çok iyi Allah'ın izniyle sizi Beş yılda her ibareyi okuyacak hale getiririz Fıkıhtan hadisten böyle çok şeyler okursunuz Ama Ama 30 yılda muhakeme elde edemezsiniz. Bugün bu ümmetin sorunu işte muhakeme sorunudur. Yani muhakeme akşamdan sabaha kazanılacak bir e, meleke değildir kardeşim. O uzun yıllar ister belki hayatı, düşünce e, meclalarını tanımayı gerektirir. Yani Üstad Necip Fazıl mesela bir fakih olsaydı, bir alim olsaydı e, büyük bir müştehid olurdu Allah'ın izniyle ama alim değildi yani o zeka o mikyas o derinlikte alim olsaydı fakir olsaydı ama Rabbim tabi el hayrufi maktarullah yani Allah Teala'nın ihtiyarında mutlaka hayır vardır belki öyle olsaydı daha başka zararı olurdu belki bir inkrazı olurdu o inkrazıyla da büyük bir gedik açabilirdi böyle olması daha hayırlıydı ki Allah Teala öyle murad etti. Yani fıkhın büyük müstehitlere ihtiyacı var, fıkhı. Çünkü hayatın bütün şubeleri fıkhın alanına girer. Orada, orada derinleşmeli. Evet efendim. Peki, şimdi ehli kitap olursa onların kestiğini yiyoruz dedik. Çünkü ayet-i kerimede, Maide suresi 5. ayetinde وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ ve حِلُّ Lekum حِلُّ الْلَكُمْ, حِلّ الْلَكُمْ, حِلّ الْلَكُمْ Onların ehli kitabın yiyecekleri ise helal. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yani mecusilerden ehli kitabın bir farkı yok. Sadece iki konuda aralarında fark var. Nedir onlar? Ehli kitaptan bir kadınla evlenebilirsiniz. Ehli kitabın kesini yiyebilirsiniz. O hadis-i şerifeye bakın. ''Sunnu bihim sunnete ehlil <Sessizlik> kitabi gayrenâkihi nisâihim'' ولا آكلي ذبائحهم yani onlara ehli kitabın e, sünnü bihim sünnet-i ehli kitabi ehli kitaba olan muameleyi aynısıyla bunlara da uygulayabilirsiniz sadece gayra nakehi nisaihim onların hanımlarını nikahlama bir de kestiklerini yeme dışında e, yani ehli kitapla onlar aynıdırlar aynı muameleyi onlara da uygulayabilirsiniz o halde Ehli kitabın müşriklerden farkı, ehli kitaba mensup bir kadınla Müslüman evlenir, onların kestiğini yiyebilir. Şimdi efendim e, tesmiyesini duymasak da yine onun e, kestiğiyle yeriz. Ama yanında yakında bir yerde duruyoruz. Açıkça e, mesela diyorsa ki e, İsa'nın adıyla kesiyorum derse o zaman yemeyiz. Yani duymuyorsak ehli kitaptan birisi kestiği yiyoruz ama açıkça duyuyoruz ki İsa'nın adıyla kesiyor, yenmez veya Bismillah dedi Allah'ın adıyla ama İsa Aleyhisselamın kastese biz yine zahire bakar yeriz diyor İmam Şemsul Eymme İmam Sarasi Rahmetullahi Aleyhi. Fıin <gülüyor> terk ed tesmiyete nasiyen halle eğer unutarak Besmele'yi terk ederse elal olur. Şimdi Hz. Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselam'a soruyor. Ya Resulallah diyor. Et alıyoruz biz. Et aldıklarımız. Onlar yeni Müslüman oldular. Ama bu eti nasıl kesiyorlar bilmiyoruz. Şimdi ayet-i kerime de وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ yüz لَمْ يُذْكَ رِسْمُ buyuruyor. Allah'ın adı zikredilmediyse onu yemeyin. Peki bunlar bu sattıkları ette Bismillahi rahman deyip de mi kestiler bu hayvanlar bilmiyoruz Efendimiz buyuruyorlar ki sen mulla haley yani besmelesi çekin iğin onları onun için böyle yani şüphel et yemeyin tabi ama baktınız ki bir yerde yani adam et geldi yiyorsunuz sen mulla Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi rahman rrahim deyin Bismillahi şimdi burada da fein terked tesmiye nasyen eğer un besmeleyi terk ederse halle bu yine helal olur. Helal olur çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsmullah ala lisani kulli muslimin. Allah'ın adı bütün Müslüman lisanında vardır. İsmullah ala lisani kulli muslimin diyoruz. Peki ve in azraşaten ve semma fezebha geyraha bitilkel tesmiyetil emtu kel az اَظَّعَ شَاةً Koyunu yatırdı. وَسَمَّا Bismillah Allah-u Ekber dedi. Semmâ, tesmi yani Bismillah dedi. فَذَبَهَا gayraha. Sonra غَيْرَ الشَّاتِي. Yani o koyunu yatırdı. Ona Bismillah dedi. Sonra Ya şurada başka bir koyun var. Onu keslediler dediler. Adam döndü. Diğer koyunu kesti. بِتِلْكَ tesmiyeti lem تُعْكَلْ Yenir mi? Yenmez. Neden? Çünkü bizzat o hayvana besmeleyi çekmek lazım. Peki Şimdi bu bıçakla aldın eline Bismillahirrahmanirrahim Allah'u Ekber dedin. Baktın ki o kesmiyor. Verin bana başka bıçak dediniz. Aldınız onu. Bir daha besmele çekmeden yeni bir bıçakla kesseniz olur mu? Olur. Neden? Çünkü siz bıçağı değil hayvanın üzerine Bismillah demişsiniz. Dolayısıyla Bıçak değişmiş olsanız dahi fark etmez yine o hayvan kesildiği zaman eti helal olur. Ve inzebaha bi şefretin ukhra ukila. Yani öncekine besmele çekti sonra başka bir bıçakla keserse eti yenir. Ve yukru en yezkura ma ismillahi taala isma gayrihi. Cenab-ı Hakk'ın adıyla başka isimleri telaffuz etmek mekruhtur. Yani Allah Teala'nın adını cerridu ismallahı teala diyor sahabe kiram efendilerimiz Allah Teala'nın adını yalnız olarak söyleyin cerridu ismallahı teala sadece yalın olarak o ismi söyleyin oyukruhu en yezkura ma ismallahı teala isma gayrihi mesela ve en yakula allahumma takabbel min fulani. falandan kabul ile ya rabbi demeyeceksiniz. Sadece mücerret olarak Cenab-ı Hakk'ın adını hayvanı keserken zikredeceksiniz. Peki mesela bir e, devlet başkanı bir yere geldi. Başbakan geldi. Orada koyun kesiyorlar. Başbakan geldi diye. Yenir mi? Onlar murdar olur. Yenmez. Neden? Çünkü onun şerefine hayvan kesmiş oluyorsunuz. E, peki misafir geldi misafir geldi diye kesseniz o yenir mi? Yenir. Neden yenir? Çünkü o geldi diye kesmiyorsunuz. Ona ikram etmek için kesiyorsunuz. Değerinde ise başbakan, cumhurbaşkanı geldi diye kesiyorsunuz. O etten kesip de ona vermiyorlar. Sadece geldi diye yani biz seni ne kadar seviyoruz diye kesiyorlarsa o zaman o etten yenmez. Meşayihten birisi gelirse şöyle olur işte hani İbrahim Aleyhisselam'a Melekler geldiğinde "Ve lekat ca'atu rusuluna İbrahim bil "Kalu selam" "Kala selam" "Fema Ne yapıyor? Bir buzağı kesiyor, pişiriyor, onlara getiriyor. Onlar da diyor ki biz yemeyiz yani melek yer mi? onlara getiriyor. Dolayısıyla bu Halilur Rahman'ın İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti misafir gelince, alim ulema gelince ama şöyle kesilirse, onlara ikram etmek için kesilirse olur. Yoksa bizim buraya alim geldi, ulema geldi diye onların şerefine kesersek o zaman murdar olur. Kim gelirse gelsin. Yani bunun istisnası yok. Bak bizim kitaplarımız, hani bunlar ulema itham ediyor. Bak Allah Resulü Aleyhisselam'a o kadar muhabbet var değil mi? Onunla alakalı bir sürü kitaplar yazıldı, medreselerde okutuldu ama... Ya burada vardır, ya bunun şer'inde ama diğerlerinde var. Mesela Bismillahi ve Muhammedin Resulillah deyip de kurbanı kesemez Müslüman. Bismillahi ve Muhammedin Resulillah. Yani Allah'ın adıyla Muhammed, Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ı adıyla diye kesemezsin kardeşim. Tamam? Böyle atıf harfiyle getirip bu şekilde kesemezsin. Yani ulema o şık noktasında... Efendimiz aleyhissalatü vesselam insan yani e, insan e, yani insan en üstte nereye çıkıyorsa işte oraya kadar çıkmış Allah Resulü oraya kadar çıkıyorlar ama yine onu bir insan abduhu ve olarak görüyorlar öyle değerlendiriyorlar dolayısıyla bu nokta bu hassas şeriat bizim esasımız kardeşim eğer bir tekke kabusunda şeriat yoksa Orada İslam yoktur. Kapısında şeriat olacak. Yani orada şeriat en güzel orada yaşanacak. İslam'ın kurtarılmış bölgeleri olacak oralar. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani ulema alim gelişine kesilmez. İkram niyetine kesilebilir. Hz. İbrahim'i yaptığı gibi. وَسُنَّتُ نَحْرُ الْإِبِلِ وَذَبْهُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ Nahir, devede var. Yani nereden nahir olunca kesiyorsunuz? Bu sadra yakın olan yerden kesmeye Nahr diyoruz Ve bakari vel ganemi Sünnet olan devenin Nahrıdır e, Koyun ve ineğin ise zebhidir Neden? Nereden çıkarıyoruz bunları? Niye ayırıyoruz? Çünkü ayet kelimede, bakın Bakın sizin de Almış onları Ve nehar Nahir yani Peki orada nahirden bahsediyor ama İnekten bahsederken işte Yahudilere emredilen o kesmesi emredilen inekte İnna Allah ya murukum en tezbu bakara Bakara suresinde İnna Allah ya murukum en tezbu burada bakarayla hangi bakarayla hangi fiil kullanıyor zebaha <gülüyor> değil mi en <gülüyor> tezbu peki yine ve fedaynahu bi zibhin azim ve fedaynahu bi zibhin azim burada da yine ne geliyordu İbrahim aleyhisselam'a koç geliyordu değil mi? Vefdeyinahu zibihin azim. Onu ne ile ifade ediyor Cenab-ı Hak? Zibih ile. O halde ineği zebah ile, yzbahu yzbahu ile ifade etti. Entzbahu Bakara. Burada da vefdeyinahu zibihin azim koçu da zibih ile ifade etti. Ama deveyi kesmeden nahırla bahsetti. Rabbi الْرَبِّكَ hal. Onun için diyoruz ki, sünnet olan devede nahırdır, koyun ve sığırda ise zebih'tir. Yani buradan kesiyorsunuz deveyi, hemen sadrına yakın olan yerden. inekle sığır koyunu ise onlarda zebih yapıyorsunuz. Daha ortadan kesiyorsunuz yani. Neydi? Çeneyle, beyne, el ve ve'l lehyeyni beyne'l lebe ve'l lehyeyni diyorduk. Efendim şimdi ne kadarı keseceksiniz oraya mı geldik? Ve sunnatun nahrul ibili ve zabhul baqari ve'l ghanmi fe in akasa fe zabaha'l ibla ve nahara'l baqara ve'l ghanama kuriha ve yu'kalu. Eğer tersini yapsa, ne yapsa deveyi zabhase koyunu sığırı da Nahrese caiz midir? E caiz, helal olur ama sünnete muhalefet olduğundan mekruh olur. Şimdi hayvanda kesmemiz gereken damarlar ya da borular var. Onları keseceksiniz ama bütünüyle hayvanın kafası koparılmaz. Yani öldürmek kolay bir şekilde öldüreceksiniz ve izaketeltum fahsinul kıtlata ve iza zabahtum fahsinuz yani öldürürken bile kolay, hayvanı boğazlarken bile kolay bir şekilde surette onun canının çıkmasını temin edeceksiniz. İslam'ın tayin ettiği usul esas bu kardeşim. Şimdi o halde bütünüyle kafasını koparıp almak mekruh. Yani can bedenden çıkarken azami ona eza vermek caiz değil. Asgari bir eza ile onun ölümünü temin edeceksiniz. Asgari bir eza ile. Dolayısıyla onun için şunları tayin etmiş ulemamız, bunları kestiğiniz zaman dört tane unsurdan bahsedecek. Bunların üçünü keserseniz o zaman kafi öyle bırakacaksınız hayvan kan akacak. Ondan sonra soymaya başlayacaksınız. Wal-urukullati tuqtahu fi zekati. Uruk aslında damarlar demekse de burada yani e, taglib var boruları nefes ve yemek borularının da urukun içerisine alıyor. Peki vel urukullati o boğazlamada kesilen damarlar nelerdir? El mu? muhlukum nedir? Aslında o da mecra taami ve şaraptır ama aynı zamanda bir de mecra nefesdir. Nefes borusu burada meri getirdiğinden dolayı hulqu ne diyeceğiz o zaman? Nefes borusu nefes borusunu keser sonra wal mariu mari nedir o da mecra taami ve yeme içme borusu meri ona diyoruz wal vedecani o da iki işte o damar var kan giden iki damar var mecra bunları keser yani bunlardan üçünü keserse üçünü keserse kafidir yeterlidir neymiş bunlar hulkum ne diyorduk nefes borusu, Elmeri'u yemek borusu, Elvedecan bunlar da o kan akan damarlar. Peki neyle kesiyoruz? Keskin aletle kesiyoruz. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efril evdece bima shete o damarları efri kes yar onları bima dilediğin şeyle buyuruyor. Ve in hallel aklu bunları keserse yani bu dört tanesini keserse, اَلْحُلْقُومُ وَالْمَرِيْءُ وَالْوَدَجَانُ Bunları keserse hayvan helal olur. وَكَذَٓلِكَ اِذَا قَطْعَا ثَلَاثَةً Aynı şekilde bu damar ya da yemek ve nefes borusu ile beraber 4 damar. Bunların üçünü keserse yine bu hayvan helal olur. Kişi bunu yiyebilir yani. Ve yucuzu'z zabhu bi kulli ma afra'l yani kesici olan hayvanın kanının rahat akmasına canının kolay çıkmasına vasıta olan her kesici aletle hayvan kesebilirsiniz ancak ne olmaz böyle yerindeki bir dişle hayvan kesilmez bir de yine yerindeki böyle tırnağı alıyorsunuz ayakla o tırnağı keskin hale getirip o halde kesemezsin. Neden? Çünkü ağızla kesince ona baskı yapıyorsunuz. Daha çok zahmet veriyorsunuz. O baskıyla onu kesip koparmış oluyor. Veya tırnakla. Böyle olmaz. Ama tırnağı hayvanın kestiniz. Onun sonra böyle keskin hale getirdiniz. Bıçağınız yok. Onunla beraber hayvan kesilebilir mi? Kesilebilir. وَيَجُودُ ذَبْحُ بِكُلِّ ma afra afra yani o damarı yarıp da oradan kanı çıkaran şey e, yani bi kulli afra kanı akıtan her şeyle damarı yaran kesen her şeyle zebih caizdir. Afral avdad avdad damarlar damarları kesen afra kesen yaran her şeyle caiz ve <gülüyor> enhara deme enhara بمعنى اسال deme dem kan kanı akıtan ve o damarı yaran her şeyle siz zebih yapabilirsiniz caizdir. Ancak şunla yapamazsınız. İlle sinnal qaimata ve dufral Bunlar yerinde olursa yapamazsınız ama sökerse bunları ayırdı hayvan tırnağını mesela kesti bıçak gibi yaptı. Onunla kese caiz olur. Ve yusuhabbu en de shafratahu <gülüyor> bıçanı biletmesi e, müstahaptır ama hayvanın yanında biletmeyecek, başka bir yerde biletecek. Yine bir hayvanın yanında başka bir hayvanı kesilecek, diğer hayvan kesmeyecek ayrı yerde onları biletecek. İşte o اِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسَنُوا قِتْلَةَ وَاِذَا زَبَحْتُمْ فَاَحْسُنُوا زِبْحَةَ وَالْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَةَهُ وَالْيُرِحْ زَبِحَةَهُ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kesecek olan kimse o bıçağını biletecek. En yuhidde şefra ne şefra? Bıçak. Bıçağını bilesin. En yuhidde biletmesi müstehab olur. Ve yukrahu en yebluge bisikkinin nukha'a En yebluge bisikkin sikkin Bıçak, şefra, sikkin, bıçak En yebluge nukha nukha omurili Yani keserken hayvanın boğazından omuriliğine kadar gitmek mekruh. Yani bu e, hulqu mari edecan bunları kestiniz mi hayvanı bırakın yani dibine kadar gidip de hayvana bir de omurilik acısı çektirmeyin o kan böyle boşanırken kendisi öyle ruhunu versin. Uyukruhu en yebluğa en nuha oraya kadar gitmek mekruhtur. Au başı kesip koparmak o da mekruhtur. Vükrəhü selçuha, kabla en taburuda selçuha demek, yani nızgahı. O hayvanın soymak, e, derisini soyup almak, kabla en taburuda, taburuda soğumadan önce. E, Taburut soğumak, soğumadan önce yani teskunu demek. Hayvan sakinleşmeden şimdi hemen kesiyor boğazını. Hayvan can çekişirken kasap gidecek acele başlıyorlar kesmeyi hayır bırakacaksın o kan akacak hayvan rahatlayacak boşalacak ondan sonra derisi soyulacak kardeşim. Bayukrahu salkuha kabla en tabrude. Peki şimdi av hayvanları nasıl? Bismillah diyoruz. Atıyoruz, vuruyoruz ve onlar helal oluyor. Boğazlamadan ölseler bile attığımız hayvanlar, onlar helal oluyordu. Peki av hayvanı yakaladınız onu. Artık o evcil oldu. Evcil olunca mesela geyik evcil oldu. Ne yapacaksınız? Artık onu e, böyle mızra atıp vurup da öldüremezsiniz. Nasıl eğer yemek istiyorsanız normal ineği keser gibi kesip de yiyeceksiniz. Peki deve kaçtı, artık yabanileşti, saldırıyor herkese. Onu da o zaman nasıl e, keseceksiniz? İzdirari olarak yabani hayvanları eğer eti helalse, nasıl atıyordunuz vuruyorsunuz, e, o halde öldü helal oluyordu ise Bunları da bu şekilde yersiniz diyor. Evet وَمَا اِسْتَعْنَسَ مِنَ saydi فَذَكَاتُهُ اِخْتِيَارِيَّتٌ وَمَسْتَعْنَسَ Min السَّيْدِ Avdan e, ehilleşen, ehilleşen, avdan ehilleşen, فَذَكَاتُهُ onun zekatı, yani zekatu mesle'nese minas-saydı, avdan ehilleşenin boğazlanması, ihtiyariyetun ihtiyarı olacak. Yani geyik evcilleştiyse onu nasıl keseceksin? Normal, ineyi keser gibi zevk edeceksin. وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعْمِ فَازْدِرَارِيَّتُونَ وَمَا تَوَحَّشَ Vahşileşen <وَحشِلَشَن> hayvan Öküzdü, efendim deveydi, vahşileşti artık gelmiyor, kaçıyor, gidiyor. Nedir? fazdrariyetun? O zaman bunun e, zekatı ne olacak? Izdırari olacak yani. فَذَكَاتُهُ Izdırariyetun Bunun boğazlanması ızdıraridir. Normal av hayvanını e, yakaladığınız gibi bunu da yakalayıp öldüre. Bilirsiniz, size eti helal olur kardeşim. Efendim şimdi bu hayvanın karnında yavru varsa Ebu Hanife'ye göre böyle bir hayvanı kesmek nedir? Mekruhtur. Ve bu e, karnındaki buzağı da e, e, helal olmaz diyor. Onu yemek helal olmaz. Ama İmameyn diyor ki mekruh olmaz diyorlar. Yani hamile bir e, hayvanı kesebilirsiniz. Çünkü zekâtul cenîni zekatu ummi sizde de var o hadis-i şerif zekatul cenini zekatu ummi cenin yani cenin aslında anne karnında gizlenen şey demek yani cenin örtülmüş anne karnında örtülen o yavru o ceninin kesilmesi nedir annenin kesilmesi anneyi boğazladığınız zaman Anne meyte olmadı, murdar olmadı, normal yolla kesildiyse, zeb edildiyse yavru da helal olur diyor. Kim? İmameyin. Ama Ebu Hanife mekruhtur diyor. Onlar helal oluyor dediğinden dolayı onlara göre yani hamile bir hayvanı kesmek mekruh değildir. Ebu Hanife'ye göre mekruhtur. Kesmemek lazım tabii böyle hayvan. Efendim ve iza zu biha la yu'kal lahmuhu tahura ve lahmuhu illa al ve Şimdi e, derisinden bahsediyor ve iza zu biha la Efendim eti yenmeyen hayvan ma eti yenmeyen hayvan boğazlandığında tahura jilduhu ve lahmuhu cildi ve eti tahir olur illa khinzira ve ademiye efendim ne olur ama domuzla insan böyle değildir domuz necaseti aynı olduğundan e, ademi de insan da nedir o da kerametinden dolayı şimdi hadis-i şerif'te okumuştuk hani eyuma ihabin dubiga fekat tahura deri tıbaladığınız zaman ne olur temiz olur değil mi temiz olur Şimdi ve izu bi hamala yuku lahmuhu tahura nasıl tahir oluyor? Yani şimdi böyle sürüldüğü zaman kan içinden akınca, kan içinden aktığında necis değildir. Yoksa yeme noktasında efendim lahmi tahir oldu demiyor burada. Yani helal oldu demiyor, değil mi? Ne diyor? Tahura temiz oldu diyor. Onun içinde necis olan nedir? Necis olan kandır, demü mesuhadır. Kesildiği zaman o kan ondan akıyor. Kan akınca artık eti temiz oldu ama helal olduğu anlamında değil mi?